Mürebbi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem A. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyeciliği ve aile reisliği Cenab-ı Hakk'ın, Rab isminin en üst seviyede temsilcisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O, Cenab-ı Hakk'ın bu isminin peygamberler dahil, insanlar arasında en zirve temsilcisi, müstesna bir fıtrattır. Tabi onun terbiyesi altında yetişenler de, Peygamberlerden sonra insanlığın en seçkinleridir. Yeryüzünde başka bir Ebubekir, bir Ömer, bir Osman, bir Ali radıyallahu anhum göstermek ve yetiştirmek mümkün değildir. Sadece onlar değil, sahabeden hiçbirinin seviyesine ulaşmak mümkün değildir. Çünkü onlar bizzat Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmişlerdir. Yine onun terbiye atmosferinde yetişmiş ve daha sonraki asırlara saçılmış inciler de vardır. Onlar da bir manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yetiştirilip terbiye edilmişlerdir. İnsanlığın medarı fahrı sayılan bu asil ve seçkin insanların da benzerlerini yetiştirmek kabil değildir. Fuzail bin İyaz, Bişri Hafi, Bayezid-i Bistami, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, İmam Rabbani, İmam Gazali, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şah-ı Geylani, Şazeli, Nakşibendi, Ahmet Rufa'i ve Bediüzzaman gibi daha niceleri. Hep derslerini ve terbiyelerini ondan almış ve onun terbiye prensipleriyle yetiştirilmişlerdir. Hadis olmasa da manası hoş güzel bir söz vardır. Evet gerçi bu sözün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnadı Senet açısından pek mevzuk değildir ama bir manada latiftir. Ona isnat edilen bu sözlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Benim ümmetimin alimleri, beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Umumi fazilette hiçbir insan nebilere ulaşamaz. Ancak bazı hususi durumlarda onlarla at başı olanlar vardır. İşte az önce isimlerini zikrettiğimiz ve daha zikredebileceğimiz bütün medarı iftarlarımız bunlardandır. Onlar adeta yeryüzüne tenezzülen gelmişlerdir. Eğer onların yerleri bir başkasıyla doldurulmak istense, herhalde gökteki melekleri yere indirmek gerekir. Çünkü onlar ancak meleklerle temsil edilebilirler. Bu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme has bir keyfiyettir. Evet, ancak ona intisaptır ki, böyle semere vermiştir. Ebedlere kadar da semere vermeye devam edecektir. Bir kuraklık ve çoraklık döneminden sonra, günümüzde hazırlanan ve yarının kutsileri olmaya azmetmiş talililer arasında da, kim bilir nice seçkinler yetişecektir. Evet. Esbab planında bütün ümidimiz onlardadır. Ben kendimi bildim bileli ümidimden hiçbir şey kaybetmeden hep onları bekledim. Ve beklemeye de devam edeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umumi terbiyesine geçmeden evvel onu hanesindeki terbiyeciliği ile görmeye çalışalım. O bir aile reisidir. Ve hanesinde de evlatları, hanımları ve torunları vardır. 1. Aile reisi olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiç şüphe yok ki bu hane, yeryüzüne gelmiş geçmiş ve gelecek hanelerin, kurulacak yuvaların en mesudu, en bahtiyarı ve en bereketlisiydi. Onun hanesinde her zaman burcu burcu saadet kokardı. Belki bu hane maddi imkanlar yönünden, dünyanın en fakir hanelerinden biriydi. Çünkü aylar ve aylar geçerdi de bu hanede bir çorba bile kaynamazdı. Hanımlarına düşen yerse, sadece başlarını sokabilecekleri küçük birer oda veya daracık birer kulübeden ibaretti. Bu bahtiyar kadınlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle haftada ancak bir iki saat beraber olmayı, dünyanın her şeyine tercih ediyorlardı. Mutluydular, huzurluydular ve son derece mesuttular. Onun evlatlarının hepsi kendisinden evvel vefat etmişti. Ondan sonraya kalan sadece Hazreti Fatıma radiyallahu anha idi o da hayatını hep sıkıntı içinde geçiriyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona da müreffeh bir hayat hazırlamış değildi. Ancak, gerek hanımları, gerek onun gönül meyvesi bu kızı, onu delice seviyor, ve her şeyden, herkesten aziz tutuyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Onların kalplerinde tasavvurlar üstü mümtaz bir yeri vardı. Babası vefat edince Hazreti Fatıma, günlerce kanlı göz yaşlarıyla cihanı ağlatmış ve yürekleri parçalayan mersiyeler söyleyip durmuştu. Zaten onun ayrılığına o da ancak altı ay dayanabilmiş. Derken ardından babasının yanına hem de büyük bir sevinçle göç edivermişti. Hiçbir evlat, Hazreti Fatıma kadar babasını sevmemiştir. Hiçbir baba da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, tabi dengeli olarak, evlatlarını onun sevdiği kadar sevmemiştir. Onun hanımlarıyla olan durumunu da aynı şekilde ifade etmek mümkündür. Hiçbir kadın, Allah Resulünün hanımlarının onu sevdiği kadar kocasını sevmemiştir ve hiçbir koca da hanımları tarafından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadar sevilmemiştir. Onun etrafında teşekkür eden bu en yakın dairedeki sevgi halesinin elbette bir sebebi vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eli altında bulunanlara uyguladığı terbiye usulü ile onların kalplerinde sonsuz bir alaka ve bağlılık hasıl etmiştir. Sonra bu bağlılık bu en küçük daireden başlayarak dalga dalga genişlemiş ve adeta bütün cihanı kuşatmıştır. İşte bu da onun fetanetinin ayrı bir buğdudur. Düşünün ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman hanımlarının bütününe bile tek bir hane bırakmamıştı. Hayat boyu hep daracık odalarda yaşamışlardı ve işte onlara bu odalar kalmıştı. Megazi yazarları, sahip sütünden istifade edecekleri birer de keçi tevarüz ettiklerini söylerler. Kainat kendisi için yaratılmış olan iki cihan serveri, hanımlarına sadece bunları temin edebilmiş ve onları işte böyle bir pakru zaruret içinde bırakıp öyle irtihal etmişti. Ancak hanımlarından hiçbiri hayatının hiçbir döneminde bu durumundan şikayeti işmam eder tek kelime söylememişlerdi. Bir aralık, bir ikisinin kafasına böyle bir şey geldiyse de, Kur'an'ın ikazıyla hemen zahir oldu. Hz. Ebu Vekir onlara beyt Mal'den bir şeyler veriyor, onlar da bu verilenle iktifa ediyorlardı. Verilen de öyle ahım şahım bir şey değil. Sıradan, herkese verilen miktar kadardı. Evet, Ebu Bekir onları, ilk İslam'a girenler seviyesinde dahi kayırmamış ve ilklere verdiği ölçünün çok altında, o mübarek hanımlara küçük bir maaş bağlamıştı. O böyle amel etmişti. Zira içtihadı bu merkezdeydi. Ancak Hazreti Ömer halife olunca, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına birinci dereceden maaş bağladı. Ona göre peygamber hanımları, sene itibariyle ilk İslam'a girenlerden olmasalar bile, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduklarından ve kıyamete kadar müminlerin anaları sayıldıklarından, sabikuunu evveluna dahil edilmeliydiler. Hazreti Ömer de böyle düşünmüş, ve böyle iştihatta bulunmuştu. Ancak bizim ısrarla üzerinde durmak istediğimiz husus bunlar değildir. Dönüp dönüp etrafında tahşidat yapmaya çalıştığımız biricik mesele, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, terbiye adına hanımlarına kazandırdığı erişilmez seviye meselesidir. O nasıl bir terbiyecidir ki, beraberlikleri çok kısa sürmesine rağmen, Hanımlarının gönüllerine ve ruhuna öyle bir girmiştir ki, artık onun ötesinde hiçbir şey düşünemez olmuşlardır. Halbuki dünya adına onlara verdiği şey, sadece az önce işaret ettiklerimizden ibarettir. Demek ki onda apayrı bir cazibe vardı. Ve bu cazibe ile adeta çevresini büyülüyordu. İşte bu durum da yine onun risaletinin ayrı bir yönünü dile getirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok kadınla evlenmesinin, onun risaletine bakan apayrı bir delil olma keyfiyetini yeri gelince arz edeceğimizden, o meseleye şimdilik girmeyeceğiz. Ancak burada şu kadar söyleyelim ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanesi, kadınlara ait hususların talim edildiği bir medrese durumundaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi durumları, hep o mahrem daire içinde öğreniliyor ve orada öğrenilenler de daha sonra ümmete naklediliyordu. Aile hayatına ait hükümlerin yüzde doksanı bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevceleri tarafından aktarılmıştır. Dolayısıyla onun hanesinde seviye ve durum itibariyle muhtelif kadınların bulunması bir zarurettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sırf dinin hükümleri zayi olmasın diye 53 yaşından sonra birçok kadınla evlenmeye göğüs germiş ve bir manada fedakarlık yapmıştır. Evet. Allah Resulü'nün hanesinde çok kadına ihtiyaç vardı. Zira erkekler her zaman mescitte oturup efendimizi dinleyebiliyorlardı. Eğer birisi o günkü sohbetleri kaçırdıysa Arkadaşları bütünüyle onun bu noksanını telafi edebiliyor ve o gün konuşulanları aynen ona nakledebiliyorlardı. Fakat kadınlar, ekseriyet itibariyle böyle bir mazhariyetten mahrum kalıyorlardı. Çünkü onların her an Allah Resulü'nü dinleme imkanları yoktu. Bu durumda kadınlara, hususiyle de kadınlığa ait meseleleri kim anlatacaktı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususi hayatını, tabiatıyla ilgili durumları, yatak odasında yaşadığı edep ve ahlakı, ümmete kim intikal ettirecekti? Acaba dini, bütün prensipleri, bütün esas ve disiplinleriyle anlatıp intikal ettirmeye, bir kadının gücü yeter miydi? Beşeriyet itibariyle diğer kadınların maruz kaldıkları arazlara, onlar da maruz kalacaklarına göre. Böyle hususi durumlarda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait, yeni bir hüküm bahis mevzu olduğunda, bir tek kadın buna nasıl güç yettirecekti? Hayır, bir kadın, bütün bu durumları tek başına intikal ettirmeye gücü yetmez ve yetemez. Onun için de her zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu kollayıp bize aktaracak. Onunla sürekli içli dışlı olacak çok kadına ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşeriyetiyle alakalı değildi. Tamamen dini ihtiyaçtan kaynaklanan bir zaruretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle zaruretten dolayı, böyle bir ağır yükün altına girmişti. Bu kadınlar, kendi kavim ve kabilelerinin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, karabet bağıyla ile bağlanmalarına vesile oldukları gibi, yüzlerce, binlerce hadisin korunmasına da, en büyük vasıta yine onlar olmuştu. Şunu katiyetle söylemeliyim ki, kadınlık alemi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına çok şey borçludur. Bütün kadınlar başlarını onların mübarek ayaklarının altına kaldırım taşı gibi sıralasalar, yine onların hakkını ödeyemezler. Evet, onların dine bu kadar hizmetleri olmuştur. Demek oluyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlarla evlenmesi, ne cismani bir ihtiyaçtandı, çünkü Arabistan gibi sıcak bir yerde 53 yaşına gelmiş bir insanın, çok kadınla evlenmeye ihtiyacı olduğu katiyen söylenemez, ne de hanımlarının onunla evlenmesi, onun cismâniyetiyle veya dünyalığıyla alakalıydı. Zira o, insanların en fakiri olarak yaşıyordu. Hanımları da onun bu durumunu bilerek, ona zevce olmaya talip idiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aynı zamanda bunlar arasında adalet ve hakkaniyetle muamelede bulunuyor, her birine ancak haftada bir uğrayabiliyordu. Fakat evvel ahir bütün hanımları ondan bahsederken, şöyle diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en güler yüzlüsü, hanımlarıyla en çok latife yapanıydı. Rica ederim, evinde uzun müddet yiyecek bulamayan, üzerlerine giydikleri elbiselerini de çok uzun müddet giymek zorunda kalan bu kadınlar, beşeriyetleri icabı biraz hiddet göstermeli değil miydiler? Ama hayır, onların, Allah Resulüne karşı rıza ifade eden hareketlerinden başka bir şey bilmiyoruz. Tarih ve siyeri dikkatle tetkik edenlerin bana hak vereceklerini zannediyorum. O, peygamberliğin ruhundaki mehabet ve vakara rağmen hanımlarıyla latifeleşirdi. Onlarla kaynaşır, bütünleşir ve içli dışlı olurdu. Arada ince bir perde kalırdı ki o da Allah'la irtibatlı bulunmanın hasıl ettiği uhrevilikti. Zira o bir peygamberdi. Hanımları da her şeyden evvel onun ümmetiydiler. Onunla münasebet ve alaka boşluğunu doldurmak mümkün değildi. Zira o bu yönüyle de müstesna idi. Hanımları da asla onsuz bir dünya düşünemiyorlardı ve düşünemezlerdi de. Sevde validemizle daha Mekke'deyken nikah akdi yapılmıştı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci hanımı Sevde, validemiz oluyordu. Ancak hangi mülahaza ile bilemiyoruz. Bir aralık Allah Resulü bu validemizi boşamak istedi. Kadın bunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve hemen Allah Resulü'nün huzuruna koştu. Hatta araya vasıtalar koydu ve yalvarırcasına şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Senden dünyalık hiçbir şey beklemiyorum. Bana ayırdığın bir günü de Ayşe'ye verdim. İstersen ömür boyu hatırımı sormak için dahi yanıma uğrama. Ama ne olur beni nikahın altında bulundurmaktan mahrum etme. Ben ahirete de senin nikahlın olarak gitmek arzusundayım. Başkaca da hiçbir düşüncem yok. Onun bu arzusu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edildi. Ve sevde validemiz, ezvacı tahirattan biri olarak kaldı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onların gönüllerinde böyle yer etmişti. Eğer onlardan birini boşamış olsaydı, şüphesiz o, başını onun eşeğine kor ve kıyamete kadar beklerdi. Hazreti Hafsa validemizden bir rahatsızlık hissedince isterse ona yol vereyim gibi bir ifade kullandı. Bu kadarcık bir ifade bile Hazreti Hafsa'nın kolunu kanadını kırmaya yetti. Araya girenler Hazreti Hafsa'nın nasıl çok namaz kılan Oruç tutan bir insan olduğunu Allah Resulüne anlata anlata bitiremiyorlardı. Bütün bu söz ve tavassutlardan sonra Allah Resulüne yalvararak, hapsayı boşamamasını istirham ettiler. O da bu en vefalı arkadaşının en vefalı kelimesine, saadet hücresi sakineliğini bir kere daha tescil etti. Onlar Allah Resulünden ayrı kalmayı, ölümden beter bir musibet olarak kabul ediyorlardı. Bu duyguda hemen bütün hanımları müşterekti ve hiçbiri farklı düşünmüyordu. Zira iki cihan serveri, onların gönüllerine sökülüp atılamayacak şekilde taht kurmuş, içlerine girmiş ve onlarla tam olarak bütünleşmişti. O mübarek, o yumuşak, o tabii o fıtri hayatını onlarla öyle paylaşmıştı ki, ondan ayrılmaları mümkün değildi. Şayet ayrılsalardı, havasız kalmış gibi öleceklerdi. Doğrusu, onun vefatından sonra gördüğümüz manzara, hasrettir, hicrandır ve hüzündür. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından her uğradıklarını hıçkıra hıçkıra ağlıyor bulmuşlardı. Hatta onlar da oturup beraber ağlamışlardı. Ve bu ağlama onlarda adeta bir hayat boyu devam etti. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarda böyle silinmez iz ve çizgiler bırakmıştı. Belki beraberlikleri çok kısa sürmüştü ama İki cihan serveri onlar için adeta bir hayat kaynağı olmuştu. Zaten bizim anlatmak istediğimiz husus da budur. Evet, onun aile reisliği de yine Allah'ın Resulü olduğu hakikatini haykırmaktadır. Bir dönemde beraber bulunduğu dokuz kadar hanımını bir arada hem de ciddi hiçbir probleme meydan vermeden idare etmişti. O, işte bu kadar ince ve narin bir aile reisiydi. Vefatından birkaç gün evvel, kul Rabbi ile dünya arasında muhayyer bırakıldı, o Rabbini seçti demişti. Fethanet insanı Ebu Bekir bu sözü duyunca hıçkırıklarını tutamamış ve hüngür hüngür ağlamıştı. Zira anlamıştı ki o kul, bu sözü söyleyenin ta kendisiydi. Rahatsızlığı fazla sürmedi. Gün geçtikçe hastalığı şiddetleniyor ve şiddetli baş ağrılarıyla kıvrım kıvrım kıvranıyordu. İşte bu esnada dahi hanımlarına karşı incelik ve nezaketini terk etmedi. Hanımları arasında gezecek hali olmadığından bir odada kalmasına müsaade edilmesini talep etti. Bütün hanımları onun bu arzusuna evet dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Evet, en ağır şartlar altında bile o, hanımlarının hak ve hukukuna riayetkar davranıyordu. İşte o, böyle bir ruh insanıydı. Hanımlarına verdiği değer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Kadına verdiği değer, ne o güne kadar ne de o günden sonra, cihanda eşi görülmedik bir seviyedeydi. O bir gece kalkıp hanımlarından birinin hatırını sorsa, hemen diğer hanımlarını da dolaşır, onların da hatırlarını sorardı. Davranış bakımından hiçbirini diğerine tercih eder görünmezdi. Herkes gibi hanımları da kendilerini Allah Resulü'nün nezdinde en sevgili sanırdı. Bu da onun eşsiz mürüvvetinden kaynaklanıyordu. Ancak kalbi temayüllere hiçbir insanın hakim olması söz konusu edilemeyeceği gibi bu teklifi mala yutak ondan da beklenmemeliydi. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden gelmeyen bu kalbi temayüllerinden de Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunuyor ve şöyle diyordu. Farkına varmadan, birini diğerlerinden çok sevebilirim. Bu da bir haksızlık olur. Onun için ey Rabbim, elimden gelmeyen bu hususta senin rahmetine sığınıyorum. Aman Allah'ım, bu ne incelik, bu ne zarafettir? Sorarım size, siz bir kızınızla diğer kızınız veya bir oğlunuzla diğeri arasında şimdiye kadar aynı inceliğe riayet edebildiniz mi? Bu hayırı sizler namına müsaadenizle ben söyleyeyim. Evet, yüz bin defa hayır, hayır bir yana bizler kalbi temayüllerimizi saklayabilirsek, bunu bir marifet ve irade gücümüze bir alamet telakki eder. Hatta bazen, şecaat arz eden kıpti misali, bu marifetimizi anlatırız da. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinden geçmesi muhtemel böyle bir temayül fazlalığından dolayı, Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunuyordu. Ondaki bu incelik, hanımlarının ruhlarına bütün letafeti ve nuraniyetiyle sirayet etmiş olacak ki, onun ayrılışı geride hiç bitmeyen bir hicran ve hasret bırakmıştı. Belki İslam menettiği ettiği için canlarına kıymıyorlardı ama, Allah Resulü'nün ayrılışından sonra hayat onlar için uzun bir çığlıktan, Bitmeyen bir melalden ibaret olmuştu. Aslında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün kadınlara karşı kibar ve ince davranıyor ve böyle davranılmasını da herkese tavsiye ediyordu. Başkasına söylediklerini de pratik olarak bizzat kendi hanımlarında gösteriyordu. Onun bu davranış inceliğini Buhari'de şöyle görüyoruz: Hadiseyi Sadib nevi Vakkas, Hazreti Ömer'den naklediyor. Radiyallahu anhum. Hazreti Ömer diyor ki... Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna girdim. Baktım Allah Resulü durmadan tebessüm ediyor. Allah seni ebediyen güldürsün ya Resulallah. Niçin gülüyorsunuz dedim. Yine tebessümle şu cevabı verdi. Şu kadınların haline gülüyorum... Oturmuş benim yanımda konuşuyorlardı. Senin sesini duyunca her biri bir yere saklandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabı üzerine sesimi yükselttim. Ve, ''Ey nefislerinin düşmanları! Demek benden korkuyorsunuz. Allah Resulünden korkmuyor ve onun yanında saygısızlık yapıyorsunuz öyle mi?'' dedim. Bana cevap verdiler. ''Sen, katı ve şiddetlisin. Aslında Hazreti Ömer de hiddetli ve şiddetli davranmıyordu. O da kadınlara karşı inceydi. Ancak en güzel insan, nasıl Hazreti Yusuf'a kıyas edildiğinde çirkinleşir, öyle de Hazreti Ömer'in incelik ve zarafeti de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin incelik ve zarafetine kıyas edildiğinde, Hiddet ve şiddet şeklinde görünüyordu. Bu izafi hüküm Ömer'i Allah Resulüne kıyas etmekten kaynaklanıyordu. Halbuki hiç kimseyi ona kıyas etmek mümkün değildi. Evet onlar Allah Resulünün yumuşaklığı, inceliği, zerafeti ve letafetine iyiden iyiye alışmışlardı. Onun içinde Hazreti Ömer'in davranışları onlara sert ve haşın geliyordu. Oysaki Hazreti Ömer radıyallahu an gelecekte peygamberliğe ait hilafet yükünü eksiksiz omuzlamaya namzet biriydi. Kılı 40 yararcasına yaşayacak ve peygamberlerden sonra en büyük örneklerden biri olacaktı. Ve günü gelince oldu da o bütün hareketlerinde hakkaniyet arıyor ve eğriyi eğri görüp göstermeye, doğruyu da doğru görüp göstermeye azami gayret sarf ediyordu. Onda onu hilafet makamına getirecek bir ruh haleti vardı. Bu ruh haleti başkalarına sert gelebilirdi. Ne var ki Hazreti Ömer, ileride temsil edeceği büyük davayı omuzlamaya ancak böyle bir ruh haletiyle muvaffak olacaktı ve oldu da hanımlarıyla istişaresi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla oturur konuşur hatta bir arkadaş gibi onlarla bazı meselelerin müzakeresini bile yapardı. Peygamberin onların düşünce ve fikirlerine katıyen ihtiyacı yoktu. Çünkü o vahiy ile müeyyetti. Ancak o ümmetine bir şeyler öğretmek istiyordu. Bu da o güne kadar kadın olanın aksine çok mualla bir yere oturtulacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun pratiğine de yine kendi hanesinden başlıyordu. Ve bir misal. Hudeybiye anlaşması Müslümanlara çok ağır gelmişti. Öyle ki kimse de yerinden kımıldayacak mecal kalmamıştı. Bu arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle umreye niyet edenlere kurbanlarını kesmelerini ve ihramdan çıkmalarını emretmişti. Ancak sahabe acaba verilen kararda bir değişiklik olur mu düşüncesiyle meseleyi biraz ağırdan alıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrini bir kere daha tekrarladı fakat sahabedeki ümitli bekleyiş değişmedi. Evet, bu asla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir muhalefet değildi. Şu kadar var ki, onlar daha değişik bir emir bekliyorlardı. Zira Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıkmışlardı. Hudeybiye'de söylenenler, tatbik safasına konmayıp, anlaşmada bir değişiklik olabilirdi. İki can serberi sallallahu aleyhi ve sellem sahabedeki bu durumu sezince hemen çadırına girdi ve hanımı Ümmü Seleme validemizle istişare etti. Bu ufku geniş kadın sırf istişarenin hakkını vermek için konuştu. Çünkü o da biliyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun diyeceklerine kat yleyen muhtaç değil. Allah Resulü bu istişare ile bize içtimai bir ders veriyordu. Bu gibi durumlarda kadınlarla istişare edilmesinde de hiçbir mahzur yoktu. Validemiz Allah Resulüne şu mealde sözler söyledi. Ya Resulallah, emrini bir kere daha tekrar etme. Belki muhalefet eder ve mahvolurlar. Fakat sen, kendi kurbanlarını kes ve onlara bir şey demeden de ihramdan çık. Onlar verdiğin emrin kesinliğini anlayınca ister istemez sana itaat edeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle düşünüyordu. Hemen bıçağını eline aldı ve çadırından çıkarak kendine ait kurbanları kesmeye başladı. O daha birkaç kurban kesmişti ki Sahabe de kendi kurbanlarını kesmeye koyuldular. Artık verilen karardan dönüş olmadığını herkes anlamıştı. Sormadan edemeyeceğim, hangimiz kadınlara karşı bu denli müftepit olabilmişizdir? En kritik anda hanımıyla istişare eden kaç devlet reisi vardır? Bir aile reisi olarak kaç kişi aile hayatında hanımıyla istişareye yer vermektedir? Soruları çoğaltıp, bütün ictimai ünitelere aynı soruyu yöneltebiliriz. İslam'ın kadını esir ettiğini söyleyen bütün şom ağızların kulakları çınlasın. Acaba hangi feministin ufku bu seviyeye çıkabilmiştir? Evet, şuura ve meşverette her hayırlı iş gibi ilk defa peygamberhanesinde hecelendi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi hanımlarıyla istişare etti. Biz henüz, bu anlayışın sofasında dolaşıp duruyoruz. Dolaşıyor, ve bu sırlı kapının nereden açılacağını bilemiyoruz. Hatta henüz o kapının tokmağına vurma imkanını dahi elde edemedik. Evet bugün, Kadın haklarını koruduklarını iddia edenlerin bile düşüncelerinde, Kadın hala ikinci dereceden bir varlık olmaktan kurtulmuş değildir. Oysa biz, kadına bir vahidin yarısı nazarıyla bakıyoruz. O öyle bir bütünün parçası ki, Diğer parçanın işe yaraması için onun mevcudiyeti şarttır. Ancak her iki parça bir araya gelince, insanlık vahidinin teşekkür edeceğine inanırız. Bu vahidin olmadığı yerde, insanlık da yoktur. Enbiya, esfiyâ da yoktur. İslamiyet de yoktur. Millet de yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl davranışlarıyla kadınlara karşı lütufkar davranıyordu. Nurlu sözleriyle de hep bu şekilde davranmayı teşvik ediyordu. Bir hadislerinde şöyle buyurur. اَتْمَذُ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خِيَارُكُمْ خُلُقًا Müminlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlakı en güzel olanıdır. Ahlakla insan öyle zirveleri tutar, öyle insani semalara yükselir ki, hiçbir ibadetle o makamları elde etmek mümkün olmaz. Ahlakı en güzel olanınız da, kadınlarına en güzel davrananınızdır. Görülüyor ki, eğer kadınlık dünya tarihinde bir kere aradığını bulmuş ve bir kere gerçek manada onurlandırılmışsa, o da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmuştur. 4. Tahyir Hadisesi Tahyir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının, Efendimizle birlikte yaşayıp yaşamama mevzuunda muhayyer bırakılmaları hadisesidir. mebde ne olursa olsun, bu hadise Allah Resulüne bizzat Cenab-ı Hakk'ın emridir. Mevzu ile alakalı ayet aynen şöyle demektedir. in ve ve Ey peygamber hanımlarına söyle. Eğer dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salı vereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir hazırlamıştır. Ahzab suresi 28 29 İhtimal efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bazıları belki biraz daha müreffeh bir hayat istemiş. Ve acaba biz de diğer Müslümanlar gibi biraz daha rahat yaşayamayız mı? Hiç olmazsa günde bir kerecik olsun çorba içemeyiz mi? Giyim ve kuşamımıza biraz daha çeki düzen veremeyiz mi? demişlerdi. İlk nazarda kalplerinden geçen bu ve benzeri talepler meşru dairede olduğundan gayet masum ve haklı gibi görülebilir. Halbuki onlar öyle bir hanede bulunuyorlardı ki bu hane kıyamete kadar gelecek İslami yuvalara örnek olacaktı. Bu yönüyle de peygamber hanımları işin merkezinde bulunuyorlardı. Dolayısıyla da diğer Müslüman kadınlar gibi hareket edemezlerdi. Çünkü onlar mukarrabimdendi. Diğerleri için sevap sayılan şeyler, Allah Resulü'nün hanımları için günah kabul edilmeliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan bazılarında böyle bir arzu hissedince, hemen bir tavır ayarlamasına geçti. Kendileriyle görüşmeyeceğine dair yemin etti, ve evinin cumbasına çekildi. Hadise hemen duyulmuştu. Herkes üzün ve üzüntü içinde mescide koştu ve ağlamaya durdu. Zira Allah Resulü'nü kederlendiren en küçük bir hadise dahi, Müslümanları ağlatmaya yetiyordu. Bütün Müslümanlar, Allah Resulü ile o derece bütünleşmişlerdi ki, evinde cereyan eden çok küçük bir huzursuzluk hemen duyuluyor ve Müslümanlar Allah Resulü'nü üzen bu hadisenin ortadan kalkmasını sabırsızlıkla bekliyorlardı. O gün de böyle olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavır ayarlamasına İlah hadisesi de denir. Hadiseye bir yukarıdaki mülahazalarla bir de daha farklıca yaklaşanlar vardı. Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer, bu ikinci kategoride yerlerini alanlardandı. Zira kızları da bu işin içinde bulunuyordu. Herkes gibi durumdan haberdar olan Hazreti Ebubekir Bekir ve Ömer de mescide koştular. Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istediler, fakat kendilerine izin verilmedi. Onlar da diğerleri gibi mescitte beklemeye başladılar. Ancak üçüncü taleplerinde izin çıktı ve içeriye girdiler. Sonra da kızlarını tartaklamaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan manzarayı seyrediyordu. Ve bu esnada sadece bir tek cümle söyledi. ''Bunlar benden elimde olmayan şeyler istiyorlar.'' Oysa ki Kur'an onlara hitaben nisa, ''Ey peygamber hanımları, sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz.'' Ahzab 32 diyordu. Belki başkaları sadece farzları yapmakla kurtulabilir ama, merkezde bu işe omuz verenler, onun hareminde pek çok hakaikın mahrem razı olanlar, bu işe bütün varlıklarını feda etmelidirler. Etmelidirler ki, merkezde zaaf hissedilmesin. Evet, Peygamber kadını olmanın kendine göre büyük avantajları vardı. Elbette ki riski de o kadar büyük ve ağır olacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onları dini dünya için misal olmak üzere hazırlıyordu. Ahirete ait nimetleri dünyada yiyip, اَذْهَبْتُمْ 20 Ayetinin, tokadına maruz kalmasınlar diye onların üzerine tir tir titriyor ve iki gözü gibi korumaya çalışıyordu. Onun içinde bazı bakımlardan peygamberhanesinde sıkıntılı bir hayat yaşanıyordu. İşte bu sıkıntılı hayattan dolayı yer yer açık veya kapalı bazı küçük talepler de oluyordu. Ancak onların konumları bir başkası gibi değildi. Bulundukları durumun gereği bazı sorumlulukları vardı. Evet onlar herkes gibi gülemez, herkes gibi yiyip içemezlerdi. Nitekim bazı büyükler bütün bir ömür boyu sadece bir iki defa gülmüş. Bazıları da hayatta bir kere dahi karınlarını doyurmamışlardı. Fuzail bin İyaz hiç gülmemişti. Onu sadece bir kere gülerken gördüler ve hayret edip sordular. O da gülmesinin ki o gülme değil bir tebessümdü. Sebebini şöyle izah etti. Bugün bana oğlum Ali'nin vefatını haber verdiler. Allah seviyormuş diye sevindim. Onun için tebessüm ettim. Şimdi büyüklerde durum böyle olunca bütün bu büyüklerin büyüğü ve bütün ümmetin anaları durumunda olan Allah Resulü'nün pakize hanımları elbette çok farklı olacaklardı. Dünya ve ukbada Allah Resulü ile beraber olma liyakati çok da öyle kolay kolay elde edilebilecek bir paya değildir. Onun için ayetin işaretiyle bu müstesna kadınlar bir irade imtihanı vermekteydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları kendi fakir yoksul hanesiyle dünya debdebe ve alayişi arasında muhayyer bırakıyordu. Eğer dünyayı tercih edecek olurlarsa iki cihan serveri onları istedikleri dünyalıkla lütuflandıracak ama sonra da salı verecekti. Yok eğer Allah'ı ve Allah Resulü'nü tercih edecek olurlarsa Şimdiye kadar yaşadıkları hayat standartına razı olmaları gerekecekti. Çünkü bu, o hanenin hususiyetiydi. Madem ki bu hane müstesna bir hane idi, o halde onun sakinleri de müstesna olmalıydı. Aile reisi zaten müstesna idi. Öyleyse o aile reisine tabi hanım ve çocuklar da onun gibi olmak zorundaydılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa Hazreti Ayşe validemizi çağırdı. Ve ona seninle bir şey görüşmek istiyorum ama baban ve annenle konuşmadan karar vermekte acele etme dedi. Sonra da mevzunun başında zikrettiğimiz ayeti ona okudu. Hazreti Ayşe'nin cevabı tam Sıddık babanın Sıddiqa kızına yakışır şekildeydi. Ya Resulallah, ben ana ve babamla bu mevzuda mı konuşacağım? Vallahi ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum, dedi. Daha sonrasını validemiz şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi hanımı ile konuştuysa hepsinden aynı cevabı aldı. Bu hususta hiç kimse farklı bir mütalaa beyan etmedi. Ben ne demişsem onlar da aynı şeyi söylediler. Hep aynı şeyi söylediler. Çünkü hepsi Allah Resulü ile adeta bütünleşmişlerdi ve aksini söyleyemezlerdi. Eğer Allah Resulü onlara bütün bir hayat boyu oruç tutacaksınız ve hiç iftar etmeyeceksiniz deseydi buna da seve seve katlanacaklardı ve katlandılar da hem öyle katlandılar ki bu uzun orucun iftarı Hazreti Azrail'in sunduğu ölüm şerbeti oldu onun zevceleri arasında saray hayatı yaşamış olanlar da vardı Hz. Safiye bunlardandı Hayberde de babasını ve kocasını kaybetmişti. Bunların ikisi de Hayber'in efendileriydi. Safiye harp esirleri arasında bulunuyordu ve onurlu kadına bu durum çok dokunmuştu. Bu itibarla da Allah Resulü'nü görünceye kadar belki dünyada en çok kızdığı insan oydu. Ancak onu görünce bütün duyguları değişmişti. Evet... Allah Resulü'nün hanesinde karnını dahi doyuramayacak bu ağır hayata katlanan Safiye gibi saraydan gelme kadınlar da vardı. Vardı ve o da diğer kadınlarla aynı hayatı paylaşıyordu. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o incelerden ince şahsiyetiyle onların gönüllerine öyle bir girmişti ki ne pahasına olursa olsun onunla beraber bulunma bütün hanımlarının biricik gayesi haline gelmişti. Safiye validemiz kök itibariyle Yahudi'ydi. Kadınlardan biri bunu bir gün onun yüzüne vurmuş ve ona ey Yahudi kızı demişti. O bu durumu Allah Resulüne aktarmış ve üzüntüsünü dile getirmişti. Efendimiz de onu şöyle teselli etmişti bir daha sana böyle bir şey diyecek olurlarsa, sen de onlara şu cevabı ver. Benim babam Hazreti Harun, amcam Hazreti Musa, kocam da gördüğünüz gibi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Siz bana karşı neyinizle övünüyorsunuz? Ve Safiye, Allah Resulü'nün huzurundan ayrılırken, bütün üzüntülerini geri bırakmış öyle ayrılıyordu. Çünkü onun kocası, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. İhtimal, ondan sonra bu sözler, onun dudaklarına sık sık misafir olacaktı. Hülasa, Allah Resulü'nün aile reisliği, mükemmellerden daha mükemmeldi bu kadar kadını bu kadar rahat idare etmesi ve hepsi tarafından da son derece sevilmesi, hatta onların kalplerinin sevgilisi, akıllarının muallimi, ruhlarının da terbiyecisi olması ve bütün bunları yaparken de vazifesinden zerre kadar taviz vermeyip, devlete, millete ait işlerde hiç mi hiç ihmal göstermemesi, onun risaletinin apaçık bir delil ve bürhanıdır. Eğer başka hiçbir delil olmasaydı, onun risaletine delil olarak, aile reisliğinde takip ettiği çizgi yeterdi. B. Peygamberimizin babalık vasfı Hep zirvelerde dolaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayatın hemen bütün ünitelerinde de hep zirvede olmuştu. İnsanlar onu ararken, ne kendi seviyelerinde, ne de yaşadıkları asrın büyük insanları seviyelerinde aramamalıdırlar. Araştırmacılar onu ararken, hep dünyanın en yüksek zirvelerini düşünmeli, ve hayalen zirveler üzerinde dolaşmalıdırlar ki, kadrine ruhanilerin destan kestiği o zat hakkında, kadir naşi yapmasınlar. Evet onlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arayacaklarsa, mutlaka onun ufkunda aramalıdırlar. Bizim gibi doğru dürüst hayal bile edemeyen insanların hayalleriyle Hazreti Muhammed'e ulaşmak mümkün değildir. Zira Allah Celle Celaluhu, mevhibe-i sübhaniyesi olarak ona her sahada üstünlük bahşetmiştir. İnsanlığın iftihar tablosu, bir iftihar tablosu olarak yaşadı ve gurub etti. Beşer onun eşini menendini bir daha görmedi ve göremedi. Bütün insanlık göremediği gibi bazı çağdaşları ve hatta yakınında bulunanlar bile göremediler. Belki pek çokları varlığını güneşe bağlı sürdüren çiçekler gibi, özlerindeki pörsüme ile ancak onun grubunu anlayabilmişler. Anlayabilmişler de ama artık çok geçti. Tabii ki ümmeti arasında onu tanıyanların ona saygı duyanların sayısı her zaman daha çok olmuştur. Aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen biz hala Hatice'ye, Ayşe'ye, Ümmü Seleme'ye, Hafsa'ya anam derken içimizde anamıza anam demenin üstünde bir haz ...bir zevk duyarız. Elbette ki bu his, bu duygu... ...o devirde daha derin... ...daha köklü... ...daha içten... ...daha samimiydi. Ve bunlar hep ondan ötürüydü. Hz. Ebu Bekir kızı Ayşe'ye anacığım derdi. Zaten... ...peygamberlerin zevcelerine gelince... Onlar da müminlerin analarıdırlar. Ahzab 6, ayeti de bunu söylemiyor muydu? Ve işte Hazreti Ebu Bekir de bu mülahazayla bağrında besleyip büyüttüğü kızı Hazreti Ayşe'ye ''Anam'' diyordu. Ne var ki bütün bu teveccühler, hatta onların ayaklarının altına baş koymalar ve onları İnsanlığın en azizi olarak başlarda gezdirmeler, Bu gerçek takdirkarların hüznünü, Kederini gidermeye yetmiyordu. Evet, Daha sonraki saadet fırtınaları bile, Bu hüznü onların yüzünden silememişti. Birer birer guru edecekleri güne kadar, Hüzünle oturdu, Hüzünle kalktı, Hüzün düşündü, ve hüzün konuştular. İşte o, zevcelerinin sinesinde böyle fevkalade bir aile reisi olduğu gibi, aynı zamanda derin ve mükemmel bir babaydı. Tabi babalığı ölçüsünde bir derinliği temsil eden, misilsiz bir dedeydi de. Evet, bu sahada dahi onun eşi ve menendi yoktu. O, Çocuklarına, torunlarına fevkalade şefkatle muamele eder. Böyle muamele ederken de, onların nazarlarını ahirete ve maaliyata çevirmeyi ihmal etmezdi. Onları bağrında beslerken yüzlerine tebessüm eder, okşar ve aziz tutar. Bu arada, onların uhrevi meseleleri ihmallerine de asla rıza göstermezdi. İşte bu anlayış içinde onlara karşı fevkalade açık, fakat Allah'la arasındaki münasebeti korumak bakımından da gayet ciddi ve vakurdu. Bir taraftan onlara hürriyet ve serbestiyet içinde insanca yaşama yollarını gösteriyor, diğer taraftan da laçka olmalarına ve yılışıklaşmalarına meydan vermiyordu. Meydan vermek şöyle dursun, aksine çürümelerine karşı bütün hassasiyetiyle göğüs geliyor ve onları hep ulvi ve uhrevi alemlere göre hazırlıyordu. Bu şekildeki terbiye anlayışıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine ifrat ve tefretten uzak, orta yolu ve sırat-ı müstakimi temsil ediyordu. İşte bu durum da onun fetanetinin, Ayrı bir buğdunu teşkil etmektedir. 1- Çocukları ve torunlarına karşı şefkati Müslim-i Şerif'in rivayet ettiği bir hadiste, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olma gibi, En yüksek payeye ulaşan, Ve on sene ara vermeden fasılasız, kemali sadakatle bu hizmetini yürüten Enes bin Malik diyor ki, Ma ra'itu ahadan kana arhama bil'iyali min Rasulillah sallallahu aleyhi ve Aile fertlerine karşı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den daha şefkatlisini görmedim. Evet, o o kadar şefkatli, o kadar içten davranır ve öylesine açık hareket ederdi ki onun gibi bir ikinci aile reisi ve baba göstermek mümkün değildir. Bu itiraf sadece bize ait olsa, belki ehemmiyeti sınırlı kalırdı. Ancak, karıncayı dahi incitmeyecek kadar, re'fet ve şefkatle derinleşmiş milyonlarca insan, ilan ve itiraf ediyorlar ki, bütün varlığı şefkatle kucaklamada, Allah Resulü'nün bir eşi daha yoktu. Evet, Herkes gibi o da bir insan olarak yaratılmıştı ama Allah Celle Celaluhu insanlarla münasebet kursun diye onun kalbine bütün varlığa karşı derin bir alaka vaz etmişti. Ondandır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem aile fertlerine karşı hem de diğer insanlara karşı görülmemiş bir alakayla dop doluydu. Erkek evlatlarının hepsi daha önceden vefat etmişti. En son, Mâriye validemizden bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş, o da yaşamamıştı. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, onca önemli işlerinin arasında sık sık dağya himayesindeki çocuğunun yanına gider, onu bağrına basar, öper, okşar, sever, kucağına alır, Sonra da döner evine gelirdi. Vefat ettiği zamanda yine onu kucağına alıp bağrına basıp, Gözleri dolu dolu hüznünü ifade etmişti. Onun bu durumuna hayretle bakanlara da, Gönül mahzun olur, gözler ağlar. Fakat inşallah Allah'ın dediğinden, Allah'ın hoşnut olduğundan başkasını söyleyemeyiz demişti. Ve ardından da dilini işaret ederek Allah şununla muahheze eder buyurmuşlardı. Bir kere daha hatırlatalım o insanların en merhametlisi, en şefkatlisiydi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i sırtına alır şurada burada dolaştırırdı. O seviyedeki bir insan çocuğu sırtına alır ve halkın içine öyle çıkar mıydı? O alır ve çıkardı böyle yaparken de onların gelecekte kazanacakları şerefi adeta istikbal ederdi. Bir gün Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin sırtındayken Hane-i Saadet'ten içeriye Hazreti Ömer radıyallahu anh girdi. Onları böyle şerefli bir yerde görünce ne güzel bineğiniz var dedi. Ve hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu <gülüyor> Ya ne güzel suvariler onlar Onlar bu meselenin şuurunda veya değildirler Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları işte böyle onura ediyordu Bir başka defasında da Hazreti Hasan'a <gülüyor> Ne güzel bineğin var diyene karşı <gülüyor> O ne güzel binici cevabını yetiştirmişti. Evet o kıyamete kadar gelecek bütün evliyanın babası ve bütün evliyaya ait şerefin, haysiyetin, izzetin ve onurun nüvelerini mahiyetinde taşıyan ehlibeyt'in bu iki mühim imamına hususi teveccühde bulunarak zaman zaman onları omuzunda taşıyordu. Onlara gösterdiği bu ilgi ve alakanın altında şüphesiz temsil edecekleri Ehlibeyt ve bütün evliyanın da hissesi vardı. Onun içindir ki Ehlibeyt'in mühim bir ferdi olan Abdülkadir Geylani haklı olarak atalarının Allah Resulü'nün omuzlarında taşınması itibarıyla şöyle der: Allah Resulü'nün mübarek ayakları benim omuzumda. Benim ayağım da bütün evliyanın omuzundadır. Herhalde bu durum kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Bir başka defasında torunları omuzlarında çıka gelecek ve bizzat kendisi onlara şöyle diyecektir. Ne'mel cemelu cemelukuma ve ne'mel idlani entuma. Altınızdaki bineğiniz ne güzel binek. Ve üstündeki yük olarak sizler ne güzel yüksünüz. O, evlat ve torunlarını böyle aziz tutmuş, onların kalbine taht kurmuş, ve babalar dedeler üstü bir sevgiye mazhar olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her hususta olduğu gibi, çocuk terbiyesinde de daima orta yolu takip etmişti. Bütün evlatlarını, torunlarını canı kadar sever, hem de bu sevgisini onlara hissettirirdi. Ne var ki, bu sevgisinin kötüye kullanılmasına da asla fırsat vermezdi. Zaten onun evlat ve torunları arasında böyle bir davranışa yeltenen de yoktu. Ancak bilmeden yaptıkları hatalar karşısında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takındığı bir tavır, o derin sevgiyi bir vakar buğusuyla sarar ve ılık bir görünümle onları şüpheli zeminde dolaşmaktan alıkordu. Mesela bir defasında Hazreti Hasan veya Hüseyin, henüz yaşları çok küçük olduğu için, elini sadaka hurmasına uzatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hemen harekete geçer ve o hurmayı onun elinden alarak, bize sadaka hurması haramdır der. Daha o yaştan itibaren, onları harama karşı duyarlı yetiştirme, terbiyede dengenin güzel örneklerinden biri olsa gerek. Medine-i Münevvere'ye her girişinde bindiği merkubun üzerinde, Allah Resulüne sarılmış birkaç çocuğu birden görmek mümkündür. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi torunlarına karşı değil, hanesinde, hanesine yakın hanelerde ve daha ötede oturan bütün çocukları kemal şefkat ve samimiyetle bağrına basıyor ve onların gönüllerini sevgiyle fethediyordu. Evet, onun sevgi halesine dahil olanlar sadece erkek evlat ve torunları değildi. O nasıl Hazreti Hasan ve Hüseyin'i seviyordu, aynı şekilde torunu Ümame'yi de seviyordu. O kadar ki, bazen sokağa çıkarken Ümame'nin onun omuzlarında olduğu görülüyordu. Hatta bazen kıldığı nafile namazlarda dahi Ümame'yi sırtında taşıdığı olurdu. Secde yapacağı zaman onu yere kor, secdeden kalkarken de yine omuzuna alırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ümameye olan bu sevgisini öyle bir toplum ve cemiyet içinde ishar edip açığa vuruyordu ki, bu insanlar daha düne kadar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İşte böyle insanlar arasında Allah Resulü'nün kız torununa gösterdiği bu ilgi ve alaka oldukça değişik ve o güne kadar kimsenin görmediği orijinallikte bir hareket tarzıydı. 2. Hazreti Fatıma'ya karşı sevgi ve şefkati. İslam'a göre kız erkek ayrımı yoktur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizzat kendileri göstermiştir. Nasıl ayrım olabilir ki? Birisi Hazreti Muhammed'se, diğeri Hazreti Hatice'dir. Biri Adem'se, diğeri Havva'dır. Biri Ali ise, diğeri Fatıma'dır. O Fatıma ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızıdır. Kıyamete kadar gelecek bütün ehlibeytin Beyt'in anasıdır. O bizim de anamızdır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu incelerden ince Fatıma yanına gelince hemen ayağa kalkar. Onun elinden tutup getirir ve kendi oturduğu yere oturturdu. Halini hatırını sorar onu sever, okşar ve gönderirken de yine aynı iltifatlarla gönderirdi. Bir ara Hazreti Ali, Ebu Cehil'in kızıyla evlenmek istemişti. Gerçi bu mübarek kadın da ağabeyi ikrime gibi İslam'a girmiş ve sonsuzluk kervanına katılmıştı. Fakat bu evlilik muhtemelen Fatıma'yı rahatsız edecekti. Belki de Hazreti Ali böyle bir evliliğin, Hazreti Fatıma'yı bu şekilde rahatsız edeceğini hiç ama hiç düşünmemişti. Fatıma gelip durumu Allah Resulüne arz edip üzüntüsünü dile getirince, onu mahzun gören iki cihan serberi çok üzülmüş ve hemen minbere çıkmış ve şu hutbeyi irad buyurmuşlardı. Duydum ki Ali, Fatıma'nın üzerine evlenmek istiyormuş. Eğer Ali bu düşüncesinde kararlı ise, Fatıma'yı boşamalıdır. Zira bu durum Fatıma'yı üzmektedir. Fatıma ise benden bir parçadır. Onu üzen beni üzmüş olur. Onu sevindiren de beni sevindirmiş demektir. Bu sözleri dinleyenlerin arasında Hazreti Ali de vardı. Derhal evvelki düşüncesinden vazgeçti ve Fatıma'sının yanına döndü. Zaten hazret Ali, Allah Resulü'nün kızını gözünün akı gibi aziz tutuyor. Onun kendisine karşı böylesine bağlı olduğunu bilen Fatıma da hiç şüphesiz onu canından artık seviyordu. Aslında bu ince kadının, sanki evliya ve asfiyaya nüvelik etmesinin dışında da bir misyonu yok gibiydi. Gözleri hep babasında ve onun davasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, son demlerinde ona vefatını haber verdiğinde cihanı velveleye veren ağlamasının ve ilk vefat edip kendisine kavuşacak olanın da o olduğunu söyleyince bayram sevinciyle gülmesinin başka türlü izahı da mümkün değildi. Evet, baba onu, o da babasını çok seviyordu. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'yı severken de dengeyi korumasını biliyor hep ölçülü hareket ediyor ve onu insan ruhunun yükselmesi gereken alemlere göre hazırlıyordu. Çünkü ebedi beraberlik ancak orada olacaktı. Kızı Fatıma ile Allah Resulü ancak 25 sene beraber olabilmişlerdi. Evet, Hazreti Fatıma, Allah Resulü'nün irtihalinden 6 ay sonra vefat etmiş ve vefat ettiğinde de ancak... 25 yaşındaydı.